Bu risale Sele ehli sünnetin itikadına dairdir. Halbuki ehli halbuki İbn Teymiye'nin bazı sözlerine baktığımızda sanki itikad kelimesini kullanmasını hoş görmüyor gibi bazı izlenimler vardı dedik bazı tabaka insanlarda. Ki bunun diğer bir ismi dinin asli meseleleridir. Onu beyan ettik. Şimdi buradaki cümlesindeki bazı e, lafızlara da burada dikkat çekelim. Şimdi Allahü alem müellif İbnü Teymiye Rahimullah bu cümlesinde neydi o cümle? Bu risale kıyametin kopacağı kadar yardıma mazhar kurtuluşa eren fırka olan ehli sünnet vel cemaatin itikadına dairdir. Allahü alem müellif İbnü Teymiye'nin rahimehullah buradaki en diyor ya fırkatın naciye yani naciye burada nedir? Yani kurtuluşa eren. Sözüyle kastı ahiretteki kurtuluşuna işarettir. Allahu alem. Sözündeki kastı ahiretteki ne? kurtuluşuna işarettir. El-Mensurati yani yardıma mazhar olmuş sözüyle ise kastı dünyadaki durumuna işarettir. Yani dünyada bunlar yardım olmuş, ahirette de kurtulmuş fırkadır. İşte bu Risale bunların akidesini beyan etmektedir demiş oluyor İbn-i Teymi'ye rahmetullah. Sonra e, biz buna bu lafsın bu lafsız fız olmasına bakmaksızın Naslara da baktığımızda Zaten bu manalara işaret var. Çünkü ve Sellem ümmetin 73 fırkaya ayrılacak birisi hariç <gülüyor> hepsinin ateşte olduğunu belirtiyor. Doğru mu? O zaman bu bir fırka ateşte değil. O zaman ne oluyor? Ahiretteki kurtuluşuna işaret var bu hadiste. Doğru mu? Başka bir hadise de bakacağımız, bakacağımız zaman, başka bir hadise de baktığımız zaman, kıyamete kadar yardıma mazhar olan bir taife olacaktır. Diyor değil mi? Kıyamete kadar hak bir taife olacaktır. Onlara ne yapanlar muhalefet edenler onlara zarar veremeyeceklerdir. Bu sözüyle de ne? nebi sallallahu aleyhi ve sellem dünyadaki bu taifenin dünyadaki yardım olunmuş bir taife olduğuna işaret var nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Anladık? O zaman İbnü Teymiye'nin o söz, o sözleri bu ki o sözlerine bu iki rivayet ne yapıyor zaten? Delalet ediyor. Birisi 73 fırkadesi ateşten kurtulacağını söylüyor. Bu ahiretteki kurtuluşuna işaret Bir hadiste de kıyamete kadar yardım olunmuş, kendilerine zarar muhalefet edenlerin zarar veremeyeceği bir fırka olacaktır diyor. Bu da yardım olunmuşluğuna delalettir. Ve İbn Teymiye'nin cümlesine baktığımızda bu ehli sünnet fırkasını hem yardım olunmuş fırka hem de kurtulmuş fırka diye vasfettiğini görüyoruz. Bu da İbn Teymiye'nin bu risaleyi yazarken lafızlara ne kadar dikkat ettiğini ve şer'i lafız kullanmak için elinden geldiğini yaptığını görmekteyiz. Bu açık ve net. O yüzden zaten İbn-i Teymiye'nin bu Risalesini şerh eden bazı meşayihler özellikle şahlerinin başında diyor ki bu Risale'nin diğer Risale'lerden 3 tane bariz özelliği vardır. 3 tane bariz özelliği vardır. Bu bariz özelliklerinden bir tanesi de şer'i bir dille yazılmış olması. Yani cümlelerinin ve lafızlarının Kur'an ve sünnetten seçilmiş olması. Baktığın zaman cevher, araz, cisim falan bunların hiçbirini kelemehli akideyi anlatırken ki bunları kullanıyor. Şeyhülislam bunların hiçbirini kullanmamıştır. İşte bizim farkımız budur ehli sünnet olarak. Ama gel gör ki İbn-i Teymiye ter, Tedmuriye ee, Risalesinde ise sırf felsefik ve keram terimleri kullanmıştır. Ancak o terimleri bilmen, ezberlemen, fıkhetmen lazım ki o Risaleyi anlayabilmen için. Neden İbn-i orada onu yapmış da burada onu yapmamış? Çünkü burada Ehl-i sünnetin akidesini beyan ediyor vasıtiyede. Ama tedmuriye'de ise onların diliyle onlara reddiye veriyor. Anladık? Tedmuriye reddiye kitabı, bu ise takrir kitabı. Yani bu kendi akidesini beyan etme kitabı. Tedmuriye reddiye kitabı. Onların ıslahlarını kullanıyor, onların ıslahlarıyla onları deviriyor. Anlatabiliyor muyum? Farkı bu. Evet, okuyalım şimdi. Bakalım... Ee... Bu risale kıyametin kopacağı vakte kadar yardımı mazhar kurtuluşa eren fırkı olan ehl-i sünnet vel cemaatin itikadına dairdir sözlerini. şar Halil Herras rahimullah nasıl şarh ediyor bize? Evet. Emma Ba'd, maksada geçişi gösteren ve bu amaçla kullanılan bir kelimedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... Bir daha o Maksada. Maksada geçişi gösteren Evet. ve bu amaçla kullanılan bir kelimedir maksada geçiş için kullanılan maksada geçişten kastın ne? ne anlatmak istiyorsan ona geçmek için emma dersin Allah Subhanahu ve teala övgüde bulunursun, Resulüne de salat ve selam edersin, sonra ne anlatmak istiyorsan onu anlatırsın, İşte o ne anlatmak istiyorsan kısmına geldiğinde emma abat kelimesini köprü olarak ne yapıyorsun? kullanıyorsun, evet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerek hutbelerinde, gerek mektuplarında bunu çokça kullanırdı Evet devam. Evet. Naivcilere göre anlamı şudur. Her ne olursa olsun şimdi söyleyeceğimize gelelim. Evet. Bu, bu sözü telif edilen bu eserin ihtiva ettiği itikad, itikada dair imanı esaslara bir işarettir ki bunu da bu itikad Allah'a iman etmektir diye özetlemiştir. Evet o emme abadın açılımını bir daha oku. Na şey hı. Naivcilere göre. Hı hı. Naivcilere göre anlamış şudur. Her ne olursa olsun şimdi. Evet. Her ne olursa olsun şimdi demektir. Ama bazı nahicilere göre. Manası neymiş? Her ne olursa olsun şimdi. Yani ne demek her ne olursa olsun şimdi? Yani salat selam getiriyorsun. Değil mi? Allah'a övüyorsun. Resulüne salat selam getiriyorsun. İşte bundan sonra ne olursa olsun artık biz konumuza girdik. Durum her neyse biz anlattıklarımız. O Allah övgü Resulüne salat. Şimdi giriyoruz isale demektir. Evet. Söyleyeceğimize gelelim. Bu sözü tehlif edilen bu eserin itiva ettiği itikada dair iman esaslara bir işarettir ki bunu da bu itikat Allah'a iman etmektir diye özetlemiştir. Evet. İtikad, şuna itikat ediyorumun mastarıdır. Bir şeyi akide, inanç edinmeyi ifade eder. Anlamı evet. kalp ve vicdan ile bunu kat'i olarak kabul edip bununla da Allah'a bağlanarak itaat etmektir. Aslı itibariyle ipi düğümlemekten gelmek. Evet olur. bak ya, kelimesi yani i'tikat kelimesi akıt kökünden gelmiştir. Akıt. Anlaşma da aslında akit der, derler anlaşmayı. Türkçe'de biz bunu ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Aslında bu kelimenin aslı mesela ipe düğüm atmaktan gelmiştir. Neden? Neden biz inanılması gereken mevzulara i'tikat dedik de kuru fasulye demedik? Her zamanki sorumuz. Sebep? Çünkü i'tikat kelimesi akade kökünden geliyor. Akade'de bir İpe düğüm atma manasını içeriyor. Kalbinle de sanki sen o itikad ettiğin şeyi birbirine bağlıyorsun. O yüzden inanılması gereken şeye itikad demişler de domates dememişler. Evet. Daha sonra kat'i kesin inanç ve kararlılık hakkında kullanılmaya başlanmıştır. Evet o itikadı bir daha anlat anlamış olalım böyle. Şey. Evet. İtikad şuna itikad ediyorumun mastarıdır. Evet. Bir şeyi akide inanç edinmeyi ifade eder. Anlamı kalp ve vicdan ile bunu kat'i olarak kabul edip bununla da Allah'a bağlanarak itaat etmektir. Evet. Aslı, aslı itibariyle ipi düğümlemekten gelmektedir. Evet. Daha sonra kat'i, kesin, inanç ve kararlılık hakkında kullanılmaya başlanmıştır. Yani ne diyorlar bunlar? Yani diyorlar ki akide kökü, akad, e, akide kelimesi akide kökünden gelmiştir. O da bir ipe düğüm atmaktır. Sonra bu ipeye düğüm atmak manasına gelen akide kelimesini ne yapmışlardır? İtikadi mevzular hakkında bir isim olarak ne yapmışlardır? Kullanmışlardır. Evet. Kurtuğuşa kurtuluşa eren fırka. Fırka inancı. Fırka f harfi esreli olarak insanlardan bir Yani furka değil. Ferka değil. Ney? Fırka. Tamam? O yüzden diyor ki ne ne diyor orada? F harfi esreli olarak E f harfi esreli. Yani fi olacak. Fırka. Evet. İnsanlardan bir kesim demektir. Evet. insanlardan bir kesim. Et taifetu minen Fırka insanlardan bir kesim demek. Lugat manası. Evet. O bu fırkayı yardıma mazhar, kurtuluşa eren diye nitelendirmiş ve bunu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisinden hareketle söylemiştir. Evet. Ümmetinden bir kesim hak üzere yardıma mazhar olarak kalmaya devam edecektir. Evet. Onları yardımsız bırakanların onlara zararı olmayacaktır. Bak yardıma Onların mazhar bir de... fırka olacaktır diyor. Yani i̇bn Teymin'in o cümlesindeki o söz bu hadisten almıştır. Neydi o söz? Kurtuluşa ermiş ve yardıma mazhar Fırka. Evet. Onları Yardımsız bırakanların onlara zarar Olmayacaktır Allah'ın emri gelinceye Kadar. Evet. Bu ifadeleri kullanırken ilham aldığı Diğer hadis de şudur. Evet. Bu ümmet 73 fırkaya ayrılacaktır. Biri müstesna, hepsi ateştedir. O ise bugün benim ve ashabımın Üzerinde bulunduğumuz yolun benzeri Üzerinde gidenlerdir. Evet. Ehl-i sünnet vel cemaat Ehl-i sünnet vel cemaat ifadesi ifadesine bedeldir. Peki ehli sünnet vel cemaat neden alınmış? Neden bize ehli sünnet vel cemaat diyorlar da ee, veya e, kuru fasulye demiyorlar? Neden kardeşler? Ehli sünnet vel cemaat kelimesine biz baktığımızda bize iki tane mana ifade ediyor. Birincisi sünnet, birincisi ne? Cemaat. cemaat. Baktığınız zaman bu da ne, neyden alınmış? Resulullah'ın hadisinden. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar, kurtuluşa eren fırka hangisidir diye? O ateşe girmeyecek olan fırka hangisidir diye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki o benim ve ashabım üzerinde bulunanlardır. Bir lafızda. Başka bir lafızda cemaattir diyor. Şimdi bu lafızlar yani cemaat lafzı sahih mi değil mi oraya çok girmeyeceğiz. Onlar zaten muhadisleriniz işi. Ancak bazı lafızlara baktığımızda cemaattir diye cevap veriyor. Bazı lafızlara baktığımızda benim ve ashabım üzerinde bulunanlardır diyor. Benim ve ashabım üzerinde bulunanlardan kasıt nedir? Bir kere önce ehli sünnetten maksat nedir? Ehli din demektir. Sünnet burada bildiğimiz manada Resulullah'tan gelen sözler manasında sünnet değildir. Sünnet burada din manasındadır. Anladın mı? Edilinen yol. Yani benim vashabım yolu üzerinde olan. O zaman ehli sünnet vel cemaat tabirinin ehli sünnet kısmı nereden alınmış? İşte hadisin bu kısmından alınmış. Neydi hadis? Resulullah'a soruyorlar. Diyorlar ki kurtuluşa eren fırka nedir? Diyor ki benim ve ashabının üzerinde bulunanlar. Başka bir cevabında da Resulullah o cemaattir diyor. İşte ehli sünnet vel cemaat tabirinin cemaat kısmı da buradan alınmakta. Bunlar da nereden alınmış arkadaşlar? Nas'tan. O yüzden bugün bir insan gelirse dese ki siz safları ayırıyorsunuz. Ehli sünnet diyerek neden Müslümanız demiyorsunuz? Allah da Kur'an'da siz Müslüman diye isimlendirmedi mi zaten? Biz de diyoruz ki eğer senin kastın senin kastın burada Müslümanlık ismi sadece kullanılır. Onun dışında isim kullanmak caiz değildir veya yanlıştır şeklindeyse biz buna katılmıyoruz. Ama senin kastın en güzel tabir Müslümanlıktırsa evet bunu kabul ediyoruz. Yine devam ediyorum. Senin kastın ya siz bu lafla safları ayırıyorsunuz ve böylece Müslümanların safları birbirinden ayırıyorsa evet kabul ediyoruz biz. Zaten saflarımızı ayırıyoruz biz. Biz bidat ehlinden saflarımızı ayırıyoruz. Biz takiye yapmıyoruz ne olursan ol gel demiyoruz. Ne olursan ol benim kardeşimsin demiyoruz. He, bizim akideye geleceksen ne olursan ol gel. Nereden geleceksen gel ama geldiğin zaman bizim akideye sahip ol. Biz burada tabi ki safları ayırıyoruz. Zaten ehli sünnet, ehli bidattan saflarını ayırması için bu ismi koymuştur kendilerine. Anlatabiliyor muyum? Yoksa seni bugün hangi fırka kendisine Müslümanım demiyor ki? Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi orayı bir de okuyalım. Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Ehl-i Sünnet vel Cemaat ifadesi fırka ifadesine bedeldir. Sünnetten kasıt bidat ve farklı görüşlerin ortaya çıkmasından önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının üzerinde gittikleri yoldur. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde gittikleri yoldur. Sonra yeni bir metin mi geliyor? Cemaat Ha cemaat, evet. Cemaat asıl anlamı itibarıyla bir araya gelmiş, toplanmış topluluk demektir. Cemaat kelimesi neymiş manası? Bir araya gelmiş, toplanmış bir topluluğa cemaat denir. Tamam O yüzden cami cemaatine de biz niye cemaat diyoruz kuru fasulye demiyor? Çünkü bir araya gelip toplanmış bunlar namaz için. Tamam Böyle olunca ehli sünnet vel cemaatin manası nedir biliyor musunuz kardeşler? Topladığımız zaman sünnet üzerine, sünnet etrafında birleşmiş demek. İşte bu tabirde de bütün ehli sünnetin icmayı kabul ettiğini görüyoruz. Bu tabiri kabul eden herkesin. Neden cemaat demişler? Manası ne? Aynı görüş etrafında toplananlar demektir. Evet. Burada onlardan kasıt ise Yüce Allah'ın kitabı ile Resulü'nün sünnetindeki apaçık hakkın etrafında toplanmış ve bu ümmetin selefini oluşturan ashab-ı kiram ile tabiindir. Evet. Şimdi burada e, bitti değil mi? Yeni metin geliyor. Şimdi burada işgal gibi görünen bir meseleyi değinelim inşallah dersi bitirelim. Şimdi hadislerdeki bazı rivayetlere baktığımızda kardeşler kıyamete kadar devam edecek olan bir hak taifi olduğu olacağını söylüyor. Kıyamete kadar devam edecek olan bir hak taifi ol olacağını söylüyor. Mesela ne gibi? La tezallu taifetun min ummeti zahirine al hak. La yedurruhum men khadhaluhum hatta yati'e emrulllah ve hum Ümmetimden bir taife hak üzere galip olmayı, okay. olmaya devam edecektir. Onlara böylece hak onlar böylece hak üzerinde, olmayı, okay. böylece, hak üzerinde olmaya devam ederken ta ki Allah'ın emri gelinceye kadar onlara muhalefet edenler Onlara zarar veremeyeceklerdir. Hadis Müslim'de. Şimdi bazı lafızlarda kıyamet gününe kadar diyor. Kıyamet gününe kadar. Dikkat edin. işgali söyleyeceğim. Bazı lafızlarda ne diyor? Bu hadise baktığınızda Allah'ın emri gelinceye kadar. Bazı lafızlarda kıyamet kopuncaya kadar diyor. Hatta bazı lafızlarda kıyamet saatine kadar diyor. Hepsi Bukhari Müslim'dedir. Bu lafız farklılıkları da Bukhari Müslim'dedir. Tamam Şimdi bu rivayetlere baktığımızda kıyamete kadar bir hak taifenin daima var olacağı belirtiliyor. Ancak bazı rivayetlerde var ki kıyametin şerli olan kişilerin başına kopacağı belirtiliyor. Yani O zaman ilk hadislere baktığımızda biz kıyamet saatine kadar bir taife olacak. Ama başka hadise baktığımızda kıyamet şerli insanların kafirlerin başına kopacağı mevcut. Mesela ne gibi İbn Mesud radıyallahu anh'tan gelen mesela Buhari'müslim'deki rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki "La takumu saatu illa ala Kıyamet ancak şerli insanların başına kopacaktır. İşgal noktası şu. Kıyamete kadar bir hak taife olacaktır hadisi kıyamete kadar hak bir taifenin olacağına delalet ediyor. Ancak kıyamet ancak şerli insanların başına kopacaktır hadisi ise kıyametin kopacağı vakit müminlerden hiç kimsenin olmadığına delalet ediyor. Nedir bu işgalle cevap? Özel, öncelikle diyoruz ki Allah'a hamdolsun ki bu rivayetler arasında hiçbir hiçbir işgal çelişki yok. Bu yüzden, zaten bu yüzdendir ki hiçbir işgal çelişki olmadığı için İmam-ı Taberi diyor ki sen bu rivayetlerin sayı olduğunu söylersen deriz ki sana bu manalar birbirini iptal ediyorken yani birisi kıyamete kadar hak taif olacak, birisi de bir hadiste diyor ki şerli insanların başına kopacak. Diyor ki bu manalar birbirini iptal ediyorken ve birbirinin sahih ol ve bir birinin sahih olması diğerinin sahih olmasını imkansız kılıyorken bunun sıhhatinin vecihi nedir? Bunun sıhhatinin vecihi nedir ki? Diye bir soru. cevaben diyor ki hak olan şudur ki geçen bütün bu rivayetler sahihdir sabittir. Sıhhatinde ve sabit olduğunda tane yer yoktur. Bu hadislerin bir kısmında diğerinin manasını iptal edecek bir şey de söz konusu değildir diyor. Allah hamdolsun ki bu rivayetlerin arasını cem etmek gayet ve gayet açık ve nettir diyor en son imam Taberi. Cem ederken bir görüş söylüyor ama o görüş racı olmayan görüş. Onu da saymayacağız. O biraz ama son, sonuçta diyor ki bu cem edilir. Peki bu çelişkiymiş gibi görülen rivayetlerin arası nasıl cem edilir? Alimler bu hadislerin arasının nasıl cem edileceği hususunda ihtilaf etmişlerdir. Öncelikle bunu söyleyeceğiz. Bu hadislerin arasını cem etmişler. Birbiriyle çelişki olmadığını beyan etmeye çalışmışlar. Ama beyan ederlerken farklı şekilde anlatanlar, cem edenler olmuş. Bu rivayetlerin arasını bulmaya çalışanlar olmuş. Alimlerden birinci görüş diyor ki, kıyamete kadar hak üzeri bir taife olacaktır hadisindeki zikredilen bu vasıftaki bu kişilerin durumu ta ki kıyamet saatine yakın bir vakitte Allah Azze ve Celle'nin hafif esen bir rüzgar göndermesiyle bu hak olan taifenin ruhlarını kabz edinceye kadar sürecektir. Hani bu hadiste bir vasıf var ya, işte bunlar hak taifedir, onlara muhalefet edenler, onlara zarar veremeyeceklerdir. Bu vasıftaki insanlar Kıyamete yakın bir vakite kadar ne yapacaklardır? Hak üzerine. Hak üzerine devam edeceklerdir. Sonra Allah ne yapacak? Bir hafif esen bir rüzgar gönderecek ve ve ne yapacak? Hı -hı. Onların ruhlarını kabz edecek. Ki bu Abdullah İbn Amr ve diğer başkalarının rivayetinde mevcuttur bu şekilde. Yani böyle bir rüzgarın esip kıyametin saatine yakın müminlerin canını alacağına dair Sonra yeryüzünde sadece insanların şerleri kalacak ve kıyamet bunların başına kopacaktır diyorlar birinci taife. O zaman birinci taife alime göre bunlara göre hadiste geçen ta ki Allah'ın emri gelinceye kadar sözünden maksat nedir kardeşler? O, raf, heh, o hafif rüzgar esecek tüm müminlerin canını alacak budur işte. Yani tüm o rüzgarın esip müminlerin canını almasıdır. Allah'ın emrinden maksat neymiş? Hafif bir rüzgarın gelip müminlerin canını alması. Neden Allah'ın emrinden maksadı diyoruz? Çünkü dikkat edin. Kıyamete kadar hak bir taife olacaktır. Hadisine baktığımızda çeşitli lafızlar gelmiş. Bazı lafızda kıyamete kadar. Bazı lafızlarda kıyamet saatine kadar. Bazı lafızlarda Allah'ın emri gelinceye kadar. Tamam. Diyorlar ki işte hadisten Allah'ın emri gelinceden maksat kıyamete yakın bir rüzgarın esip kalbinde zerre kadar imanı bulunan herkesin canını alacak. Sonra yer yüzünde sadece kafirler kalacak. Allah Subhanahu ve Teala da onların gelecek kıyameti onların başına ne yapacak? Koparacak. Yani hadiste geçen kıyamet gününe kadar sözünden kastedilen ise şudur. Kıyamet gününe kadar yani kıyamet gününe yakın bir vakte kadar. Kıyamet gününe kadar yani kıyamet gününe yakın bir vakte kadar demektir. Bu görüşü birçok ilim ehli zikrediyor. İşte İmam Nevevi de bunların arasında, başkaları da var. İbn Hacer gibi, İmam Kurtubi gibi, Kadı Yaz gibi vesaire. İkinci e, ikinci görüşe göre, yani ikinci grup alime göre bu çelişkili gibi görünen hadislerin arası, arası şöyle cem edilir. Bunlar diyorlar ki kıyamet şerli insanların başına kopacağı gibi hayırlı insanların da başına kopacaktır diyorlar. İkinci grup alim. Kıyamet şerli insanların başına kopacağı gibi ne yapacaktır? Hayırlı insan. Yani iki hadisi de ne yapıyorlar? İşleve sokuyorlar. So sokarken de hepsini bir vecihiyle ele alıyorlar. Nasıl? Diyorlar ki bir hadise bakıyoruz biz. Hadise bakıyoruz. Hadiste diyor ki kıyamete kadar hak bir tayfa olacak. Demek ki kıyamet kopacağı saniyeye kadar hak tayfa olacak. Başka hadislere de bakıyoruz ki kıyamet şerli insanların başına kopacak. O zaman hem şerrilerin başına kopacak hem de ne hayırların başına kopacak. İlk hadiste bunlar diyorlar ki delilimiz şudur. İlk hadiste kıyamete kadar bir bir hak taifi olacaktır diyor. Demek ki bu hayırlı insanlar kıyametin kopacağı an mevcutturlar diyor. Diğer bir hadiste geçen kıyamet ancak şerli insanların başına kopacaktır sözünden maksat çoğunluktur diyorlar. Yani o zaman çoğunluk şerli insanlar olacaktır demektir diyorlar bunlar. Bunlara sorduğunda ya ama siz kıyamet gününde, kıyamet kopacağı an hayırlı insanlar olacaktır diyorsunuz ama e Nebi sallallahu aleyhi ve sellem demiyor mu şerli insanların başına kopacak? Cevap olarak bu alimler diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orada onu söylüyor ama kastı o zaman insanların çoğunluğu şerli olacak demektir diyorlar. Çünkü diyorlar ki bizim elimizde delil var ki kıyamet saatinde hak tayfede olacaktır. Ama madem ki Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam şerli insanlar o an olacaktır diyor. Demek ki Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın kastığı burada çoğunluk, çoğunluğu itibar almak. Ki diyorlar dinde birçok kayda vardır ki çoğunluk itibar alınarak sadece çoğunluk zikredilen birçok mevzu vardır ki hakikaten de vardır bu usulde kaydedir. Bazen bir yerde azınlık vardır ve aynı zamanda ne vardır? Çoğunluk vardır ve eksi bir bir lazıttır. Sadece o hadiste çoğunluk zikredilir. Önem zikredilir gibi. Yani mesela buna yakın olarak lafızlardaki zevki anlatmak için lafızlarda zevkler vardır. O lafızlardaki zevki örnek vermek için arkadaşlar lafızlardaki zevki örnek vermek için şunu söyleyeyim. Mesela Nebi Sellem ne diyor? El haccu Arafat. Hac Arafattır. Halbuki hac Arafat mı arkadaşlar sadece? Değil. Mina var bunun içinde, değil mi? Tavaf var vesaire. Ama hacın en önemli cüzlerinden birisi olduğu için Nebi Sellem ne demiştir? Hac Arafat. Din nasihattır demiştir. Halbuki dinin içinde bir sürü şey var. Ama önemli bir konumu olduğu için din nasihattır demiştir. İşte diyorlar ki kıyamet şerli insanların başına kopacak. Yani insanların çoğunluğu o zaman şerli insanlardır. Yoksa hiç hak, tayfe yoktur demek anlamına gelmez diyorlar bu ikinci görüş alimlerde. Anladık mı? Tabii Tabi bu hadislerin ee nasıl cem edileceği hususunda daha birçok görüşler var. Farklı şeyler. Oraya girmeyeceğiz. Ancak Allahu alem bu mesele hakkında raci olan nedir? Ancak Allahu alem bu mesele hakkında Abdullah ibn Amr ile Utbe Amir arasında geçen konuşmaya baktığımızda racı olan görüşü görürüz arkadaşlar. Abdullah ibn Amr ile Utbe Amir arasında konuşuyorlar. Bu mevzu hakkında konuşurlarken bir şeyler anlatıyorlar kendi aralarında. Buna baktığımızda bu rivayete racı olan görüş birinci görüş müdür yoksa ikinci görüş müdür? Bunu anlıyoruz. Şimdi rivayet Müslim'de şu şekilde yazdım komple rivayeti. Abdurrahman İbni Şemame El Mehri bahsediyor. Diyor ki ben bunu muhalledin yanındaydım. Onun yanında Abdullah İbni Amr İbnül As da vardı. Abdullah diyor ki Kıyamet ancak halkın şerlileri üzerine kopacaktır. Onlar cahiliyet devri ahalisinden daha şerlidirler. Allah'tan herhangi bir şey dua ederlerse Allah muhakkak o dileği aleyhlerine çevirir. Ne kadar şerli insanlar. Muhakkak ki Allah onların dileklerini tersine çevirir, aleyhine çevirir, reddeder dedi. Onlar bu konu üzerine konuşurlarken Utbetüb-i Amir geldi. Mesleme ona hitaben, ya, ut ya Ukbe, dinle bak, Abdullah ne söylüyor dedi. Ukbe de şöyle dedi. O, yani Abdullah, daha iyi bilir. Bana gelince ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim şöyle buyuruyordu. Ümmetimden bir taife Allah'ın emri üzerine mukatele ederek düşmanlarına kahır ve galebe etmekte devam edeceklerdir. Onlar bu hal üzerinde bulunurlarken kendilerine muhalefet edenler kıyamet saati gelinceye kadar onlara zarar veremeyeceklerdir. Bunun üzerine Abdullah evet böyledir. Sonra Allah kokusu misk. Dokunması ipek gibi olan bir rüzgar gönderecek ki o rüzgar kalbinde bir buğday tanesi kadar iman bulunan hiçbir nefes bırakmayıp muhakkak kabz eder. Sonra da dünyada insanların şerrileri kalır. İşte kıyamette onların üzerine kopar dedi. Anladık mı sahabenin fehmini Resulullah'ın söylediklerini nasıl beğen bu hadis buradaki işgali ortadan kaldırmaktadır. O zaman hadiste geçen Allah'ın emri gelinceye kadar sözünden kasıt nedir? Sözünden kasıt şudur. Yani Allah o rüzgarın esip müminlerin canını almasını emredeceği emir gelinceye kadar demektir. Anladık kardeşler? Bunu müslimde geçen Abdullah ibn Amr hadisi teyit etmektedir. Hadisin başlarında bakın bunu teyit etmektedir. Bir hadis daha var. Bu da başka bir hadis. Yine Müslüm'de geçiyor. Abdullah bin Amr hadisi şunu teyit ediyor bu söylediğimizi. Nedir hadis? Hadisin başlarında öncelikle Deccar'ın çıkışından ve İsa'nın öldürülmesinden bahsettikten sonra, hadis uzun, diyor ki ''Sonra Allah Şam tarafından soğuk bir rüzgar gönderir de artık yeryüzünde kalbinde zerre ağırlığınca hayır yahut iman bulunan hiç kimse kalmaz.'' O rüzgar kalbinde zerre ağırlığınca hayır yahut iman bulunan herkesin ruhunu muhakkak kabz edip alır. Hatta sizden biriniz bir dağın içine, ta ki ortasına girmiş olsa bile, bu rüzgar o kimseyi kabz etmek için muhakkak onun saklandığı yere girecektir. Abdullah şöyle dedi: Ben bu sözleri ben bu sözleri de Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki. Artık yeryüzünde kuşlar hafiflediğinde, canavar ahlakında olan şerli insanlar kalır. Onlar hiçbir marufu tanımazlar, yani hiçbir iyiliği tanımazlar, hiçbir münkeri de reddetmezler. Nihayet şeytan onlara, insan kılığında görünür de, sizler icabet etmiyorsunuz der onlara. Biz de, bize neyi emrediyorsun derler şeytana karşılık. Şeytan da onlara der ki, o da kendilerine putlara ibadet etmelerini emreder. Onlar bu vaziyette iken rızıkları bol, geçimleri, yaşamları güzeldir. Sonra Sura üflenilir. Artık onu içten herkes muhakkak boyun safhasını meylettirir ve yükseltir. İşte arkadaşlar bütün bu rivayetler, bütün bunlar rivayetlerin arası cem edildiğinde anlaşılmış oluyor ki, Kıyamete kadardan maksat kıyametin yakınına kadar demektir. Zaten ehli sünnetin menhecindendir ki bir konuyu anlamak için ne yapılır? O konu etrafındaki bütün rivayetler cem edilir. Ondan sonra ne yapılır? Hüküm ortaya çıkar. Eğer sen bir konu hakkındaki bütün rivayetleri almazsan mevzu yarım kalır. Hatta ayetten örnek verirsin. Öyle, öyle ayetler gelir ki senin karşına başına ve sonuna almazsan o ayetin veya bir önceki ayetiyle veya bir sonraki ayetiyle birlikte ele almazsan küfri sözler bile ortaya çıkar. Namaz kılanların vay haline deyip sussan o zaman namaz kılanların hepsi cehennemi boylamıştır demektir. Halbuki devam etsen ayeti onlar ki namazları içerisinde gaflettelerdir diyor. Bunu niye söyledim? Demek ki bir konuyu anlamak için ya o konunun önüne ar arkasına bakacaksın değil mi? Veya o konu etrafında o konuyu anlatan başka rivayetler vardır onlara bakacaksın değil mi? Ya da başka özel ne yapacaksın? Karineler arayacaksın ki mevzuyu ne yapmış olasın? Çözmüş olasın. O yüzden zaten e, insanların ilmi meselelerin işinden çıkamamasının en büyük sebeplerindendir bu. Meselenin siyak bakına yani önüne arkasına bakmayıp veya bir mevzuyu anlarken o mevzu etrafındaki rivayetleri toplamayıp anlatabiliyor musunuz? Sadece ilk bakışta baktığı nasıl yetinmek en büyük işgallerden dolayıdır. Zaten hadis inkarcılarının bir kısmının bunları inkar etmesinin sebeplerinden bir tanesi de budur. Kısır ilimleriyle, ki zaten hepsi cahil, bu kısır ilimleriyle bakmışlardır rivayetlere. Aralarını cem edememişlerdir. Çelişkili gibi gelmiştir. Yani çelişkili din mi olur deyip Sadece Kur'an'a sarılmışlardır. Gel gör ki Kur'an'da ittifak eden hiçbir hadis inkarcısı nedir? Yoktur zaten. Aralarında hiçbirisi ittifak etmiyor. Biz ehli sünnet olarak binlerce zayıf rivayetlerde yüz binlerce hadis var ve elimizde de mushaf var. Kaç bin tane ayet bulunan. Bütün bunları ele al, bütün bunlarla amel ettiğimiz halde zayıfları çıkar. Binlerce sayı rivayet var ve ayet. Hepsinden dinimizi aldığımız halde bizim aramızda bir tane bile ihtilaf yok Akidev mevzuda. Ama gel gör ki sadece Kur'an'dan 600 sayfanın içinden binlerce gör görüş var hadis inkarcıları arasında. Görün yani farkımızı. Diğer fırkalarla da farkımız budur arkadaşlar. Sadece hadis inkarcıları değil. Anlatabiliyor muyum? Yani Aramızdaki fark. Düşünün binlerce elimizde rivayet var. Hatta bu rivayetlerin bir kısmı sahih mi zayıf mı tartışılmış... Ve elimizde bir mushaf var. Etti sana binlerce ayet ve on binlerce rivayet. Bütün bunlardan dinimizi anlamaya çalışıyoruz. Ve hiçbirisi bize çelişkili veya en ufak bir sorun gelmiyor. Ve o yüzden zaten aramızda zerre kadar ihtilaf yok ehl-i sünnetin arasında. Akide de. Ama gel gör ki bunların arasında. Değil mi? Allah'ın dilediği kadar bunların arasında ne var? İhtilaf var. Evet. Bu yüzden Allahu alem arkadaşlar racı olan birinci görüştür. İkinci görüş ise az önce zikrettiğimiz rüzgarın gelip müminlerin canını alacağı rivayeti ikinci görüşü reddetmekte. İkinci görüş neydi arkadaşlar? Diyorlardı ki, az da olsa, he, az da olsa hayırlı insan kalacaktır. Çünkü iki, hadiste öyle diyor. Biz de diyoruz ki hayır, ikinci görüşü az önceki zikrettiğimiz rivayetler reddetmekte. Ve yine bakın şu rivayet şu lafızla gelmiş. Lataku musaatu illa ala shirari'l halk saat sadece ve sadece şerli insanların başına kopacaktır. Hadisi de var. O da bizim bu söylediğimizi net bir şekilde ne yapıyor? Teyit ediyor. Ve o umumun mahfuz bir umum olduğuna, korunmuş bir umum olduğuna delalet ediyor. Yani neydi umum? Umum diyor ki şerli insanlar. Bu umumdur. Şimdi umumun çeşitleri var. Umumun üç tane çeşidi var. Bir umumluğu bozulmuş umum diyelim ona. Avan bir tabirle. Taksis edilmiş umum. İşte diyorlar ki burada kasıt İkinci görüş diyorlar ki o sadece şerli insanlardan kasıt umumdur ama o umumu, umumu taksis edecek bizim elimizde şeyler var, kareler var. Biz de diyoruz ki hayır. Lafız öyle bir şekilde gelmiştir ki latakumus saatu illa ala shiraril halk. Saat sadece şerli insanların ne? Başına kopacaktır. O yüzden herhangi bir çelişki yoktur. Ezallahü alim sallallahu aleyhi ve